E, depremzedelere verilen bir e, atölye çalışmasındaydım. Yokluktan bolluğa. Ekolojik restorasyon ve permakültür uzmanı Emet Değirmenci e, depremzedelere bu atölye çalışmasını e, yaptırdı ve gerçekten e, orada e, inanılmaz bir iki gün geçirdim. E, şimdi e, Sevgili Emet'le hem o kurstan, atölye çalışmasından hem de ekolojik restorasyonun ne olduğundan, permakültürün ne olduğundan, afet sonrası nasıl insanların ellerinde var olanla yeniden başlayabileceklerinden bahsedeceğiz. Ve kendi kendine yetmekten bahsedeceğiz bu programda. Emet programa Datça'dan telefonla katılacak. Merhaba Emet. Merhaba ya. Nasılsın? Edin, e, konuk ettiğiniz için. Ee, biz teşekkür ederiz. E, sen geldin, Tasiyatlıdan, Amerika'dan, e, Vana, Erciş'e, Burada depremzedeleri yeniden hayatı nasıl e, var olan ellerinde var e, olanla kurgulayabilecekleri konusunda onlara çok güzel bilgiler aktardın. E, evet. İstersen. E, Van'da böyle bir kurs yapmaya, yani yokluktan bolluğa e, de kursun adı, böyle bir atölye çalışması yapmaya ilk önce nasıl karar verdin? Ondan başlayalım. E, ben jeofizik mühendisi e, kökenliyim. İtir'de çalıştım 14 yıl e, sismoloji uzmanı olarak. E, ve e, 90'larda Erzincan depremi olduğunda e, artçıl depremleri ölçmek için arazide bulunmuştum. Pülümür'e kadar. Ee, değişik aletler yerleştirip, sismo, sismograflar yerleştirip bir ay boyunca arazide çalışma yapmıştık. Ee, depremin hemen sonrasında arazideki, daha doğrusu deprem zedelerin ne kadar zor durumda olduklarını orada bir ay yaşadım, gördüm. Van depremi olur olmaz, e, permakültür e, altyapımla da e, bir şeyler yapabileceğimizin, e, arasına yaptım değişik gruplara yani bir şeyler yapmalıyız Çünkü permakültür afet içinde bir bölüm içeriyor tasarım özellikle sertika kurslarında hı hı. O halde biz var olan yeteneklerimizle depremzedelerin yanında sadece depremzedeler değil insan eliyle ya da doğal kaynaklı olan afetler gittikçe artacak hı hı. 2050'de 50 milyon yani iklim sığınmacısı öngörülüyor iklim global iklim değişimin nedeniyle sel felaketleri fırtınalar sadece deprem değil yani bir dizi felaketlerle karşı karşıya olabiliriz o halde Van depremi nedeniyle bir adım atma gereği duydum burada bir örnek oluşturmak istedim sağolsun çağrı yaptığım değişik gruplardan arkadaşlar da ...küçük bir grup olmamıza rağmen bu projeyi yapabilecek doğrultuda ilerledik. Evet, oldukça iyi bir katılım vardı. 30 kadar kişi Van'dan ve Erciş'ten katıldı. Çok farklı gruplardan, Seracılık Okulu'ndan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden... ...hatta çiftçiler vardı, öğrenciler vardı, kadınlar vardı. Sen ne umuyordun, ne buldun Emet? Evet kadınlar vardı, çocuklar vardı, nineler vardı, dedeler vardı. Her yaştan insan vardı. Oldukça çeşitlilik vardı eğitim sırasında. Ben bu kadar çeşitlilik olmuyordum açıkçası. Hatta <gülüyor> acaba işte biyokömür sobası yaptık, güneş fırını yaptık. Bunlar ne kadar ilgilerini çeker acaba çok yeni Türkiye için diye düşündüm. Ama aynı zamanda... Afet zamanları bir fırsattır yeni bir konsepti tanıtmak Yeni bir yaklaşıma e, tanıtmak için bir fırsattır diye düşünüyordum Ama e, o, her güne değişik saatlerde de olsa e, Çekirdek bir e, öğrenci kitlesinin dışında e, Geliş gidişler oldu 50 kişiye bile ulaştık bazı günler Özellikle Hı. çocukların da o eğitimin parçası olmasını önemsedim yani orada bir evin avlusunda geniş bir aile, dayılar, amcalar, teyzeler, büyük anne bir arada yaşıyor. Ve kaldığımız evin hanımının bütün ailesi gitmişti depremde. Yani deprem zedelerle bütünleşeceğimizi bu denli ummuyordum açıkçası. Umduğumun ötesinde bir e, verim aldığımızı söyleyebilirim. Evet. E, peki kentli insanla toprağa daha yakın e, yaşayan insanların, e, üstelik afet görmüş, e, hemen hemen her şeyini kaybetmiş insanların e, bu kursu, bu atölye çalışması alması arasında nasıl bir fark var Emet? E, kentli insan, yani biz İstanbul, Ankara'dan katılmak isteyen <gülüyor> permakültür altyapılı arkadaşlarımız oldu. Dedik ki onlara, biz e, bir takım yeteneklere, becerilere sahip, permakültür bilgisine sahip insanlar olarak bir şeyler kurup dönmek istemiyoruz orada. Bu eğitimi bizzat yerel insana vermek istiyoruz. E, maddi e, bütçemiz de zaten çok sınırlıydı. E, 1400 TL para toplanmıştı, Bu kişisel, hiçbir kurum, kuruluş, siyasi parti, yurt dışı, yurt dışı. İçi, ABD, Amerika gibi <gülüyor> hiçbir yerden destek almadık evet. Özellikle bunu önemsedik Bağımsız bir proje olsun Ama her kurumada açıktık Örneğin tarım ve köy işlerine Yani çağrımızı Van ve Erdilç çevresinde Oldukça geniş çaplı yaptık Herkese kapımız açık Ve her görüşten her değiş Yani mümkün olduğu kadar değişik alanlardan insanlar da katıldı zaten yani oradaki insana belli becerileri kazandırmak bizim için önemliydi. E, hatta e, ağıllarına e, değişik projeler oluşturduğumuz arkadaş o kadar heyecanlandı ki ilk günü hügel kültürle sera yaptık. E, her her gün ilerledikçe e, yeni bir konsept öğreniyorlar. İşte sera profesyonel anlamda seracılık yapan bir çiftçi e, çevresiyle birlikte geldi. Ben dedi bugün sizi sırf o hügel kültür seracılık bölümünü izlerken geçmiş 10 yılda yaptığım hataların çoğunu anlamış oldum dedi. Sırf sizi gözlemlemekle dedi. Yani kentli insandan çok yerel insana böyle bir eğitim vermenin de deneyimini yaşamış oldum ve gayet başarılıydı o anlamda da. Evet. Peki e, nasıl tepkiler aldın? Bir de onları paylaşabilir misin? Yani kursun sonunda e, insanlar nasıl e, bir geri dönüş yaptılar sana? Şimdi özellikle depremden e, çok fazlasıyla yara almış insanlarla iç içeydik. Onların evinde yattık kalktık. Onların üzüntülerini paylaştık. Hatta e, evinde kaldığımız hanım her gün siyahlar giyiyordu. <Gülüyor> e, yani ailesinden... 6 kişiyi annesi babası kardeşi e, eniştesi gitmiş bir kadındı hı hı. Ve hayata küsmüş kaç aydır yoğun depresyon tedavisi gören bir kadındı Biz ona ekip olarak birlikte olduğumuz arkadaşlarla dedik ki Tamam bu olmuş çok zor bir şey kabullenmek e, Sadece kendisi değil çocukları da terapi görüyor uzun süreden beri hı hı. Ee, ve her gün konuşmayla değişik açılardan yaklaşmakla o ortamı değiştirdiğimizi düşünüyorum Hatta ayrılırken dedi ki e, ben 5 e, gün değil hatta ben 5 gün be birlikte yaşadık e, diye e, sarılıp ayrılırken Yok dedi biz 8 gündür birlikteyiz <gülüyor> ve ben o kadar değiştim ki bu 8 gün içinde Bakın dedi renkliler giymeye başladı Siz geldiğinizde hep siyah giyiyordum farkında mısınız dedi Çocukları da öyle Yani yaşadığımız alandaki yaşlı nene gene öyle Ama bir şey vardı ki Bu kadar kısa sürede yaralara ne kadar ilaç olabilirsiniz evet. Bizi arayın diyorlardı Evet çok güzel bir proje yaptınız geldiniz Çok güzel zaman geçirdik Ama bizi ne olur arayın diyorlardı e, birlikte gittiğimiz arkadaşlarla zaten ilk günden itibaren çocukları gördük. E, ne yapabiliriz? Daha uzun süreli burayla nasıl bağlantı Hı -hı. kurabiliriz? Nasıl destek olabiliriz ki? İşte sen de kitaplar getirdin, sağ ol. E, yani oğlunun kitaplarını. <gülüyor> <hissedin>. <gülüyor> evet, Ali'nin kitaplarını e, paylaştık. Çok sevindiler. Hı -hı. Yani o tür katkıları. Bizler de bir şeyler götürdük. E, biz istiyoruz ki mesela orada. <gülüyor> bir aileyle bir çocukla Her aileden bir çocukla e, Arada bir eğitimlerini Sorsak yani böyle manevi Arkadaş manevi aile gibi Bir bağımız olsa e, Çok daha kalıcı bir Adım atılmış olur diye düşündük Onlar da onu istiyor zaten Yalnız olmadıklarını e, Yani yaralar e, Acılar paylaşıldıkça ha, azalıyor zaten. Sevinçler de paylaşıldıkça Artıyor yani bunu onlar da dolaylı olarak dile getirdi. Ne olur bizi arayın dediler. Evet çok haklısın ee, orada e, Ali'nin kitap gönderdiği birkaç çocuktan e, Ali'ye dört mektup yazdılar Ali'ye dört mektup gönderdiler e, sen de biliyorsun Ali de buna çok sevindi hatta şimdi arkadaş bile oldular Facebook evet, kanalı ben, Onu sen dile getir <gülüyor> evet. diye e, evet çok iyi oldu o, kalıcı, kalıcı dostluklar çok çok önemli dediğin gibi gerçekten e, istersen bir müzik arası verelim e, benim de çok sevdiğim ve senin arzu ettiğin şarkıyı çalacağız şimdi Fikret Kızılok ve Birent Ortaçgil birlikte söylüyorlar Pencere Önü Çiçeği. Pencere önünde Arkadaştan ayrı Porselen saksıda Bir süs çiçeği Evin hanımı her akşam üstü Su ve güneş sunar entelektüel Pencere önüm çiçeğime Ne ansızın yağmur ne gök uşağı Yedip gir sabah Gözyaşı Ne şebnem görmüştü Ne kıra utanır Ama gibi Rastgele çiçeklere Arada bir bakar Cansız cam ardından Erdelerden Pencere önü Çiçeğine mecburen güneş, ne karakuş, ne doptolu bahar, hürpertisi, zorlu bir rüzgarlar. Boynu hiç kıvrılmaz haylas çocuklarca hiç kuparılmaz gece çökünce açılır lambalar öteki çiçekler ay ışılmalar o Pencere önü çiçeğine Ne ansızın yağmur ne gök kuşağı Ne diptiri sabah gözyaşı Evet Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil'den Pencere Önü Çiçeği adlı parçayı dinledik. Van Erciş'te geçtiğimiz hafta yokluktan bolluğa permakültür atölye çalışması yapan depremzedeler için Emet Değirmenci ile konuşmamıza devam ediyoruz. Evet sevgili Emet Van Erciş'ten bahsettik. Biraz da istersen genel olarak yeryüzünün restorasyonu biz neler yapabiliriz onlardan biraz bahsetmek istiyorum senin için de uygunsa. Ee, afet sonrası mı sadece ihtiyaç duyuyoruz aslında bir yandan da iklim değişikliği şu anda senin de dediğin gibi işte Samsun'da seller oldu hala insanlar e, korkunç günler yaşıyorlar dünyanın pek çok yerinde e, afetler devam ediyor ve aslında kentte de süpermarket rafları her ne kadar dolu olsa da e, gerçek gıdaya ulaşmak gerçek olana ulaşmak giderek e, doğal alana ulaşmak giderek zorlaşıyor bu anlamda ne düşünüyorsun e, yeterlilik ...ve sürdürülebilir yaşam ve restorasyonla ilgili? Öncelikle permakültür tasarımlarında... E, ...biz e, güçlü tasarım... ...yani yıkılmayacak, zor zamanlarda bile... ...ayakta kalabilecek tasarıma önem veririz. E, örneğin suyu tek kaynaktan değil de... ...sadece şehir su şebekesinden değil de... ...yağmur suyu hasadı... E, ...benim evimde su evimde evimde göletim var... Hı. ...yağmur suyu hasadı yapıyorum... Yani birkaç kanaldan suya, enerjiye sadece şehir şebekesi değil gene güneş panelleri mümkünse küçük bir rüzgar santralı, mümkünse gene küçük bir hidroelektrik santralı. Yani tek bir kaynağa bağlı olmayan sistemler tasarlamayı biz amaçlarız permakültürde. Evet onun dışında toplumla bağlar çok önemli hem kendine yeterlilik anlamında bundan söz etmek istiyorum <gülüyor> e, gittikçe e, birbirine yabancılaşan tüketim odaklı e, e, endüstriyel kapitalist sistem bizi hem e, bireysel küçük kutucuklara koyuyor e, özgürlük anlamında bireysel özgürlükler anlamında hem de birbirimizden komşumuzdan uzaklaştırıyor hatta kendi kendimize kendimizin ...ihtiyaçlarına, e, yapmak istediklerine bile yabancılaşıyoruz. Çünkü e, tüket, al, tükettikçe zenginleşirsin diyen bir sistem var. Oysa ki yoksullaşıyoruz değil mi? Evet, tüket. aynen. <gülüyor> Biz e, işte Ercişvan'a giderken e, neden yokluktan bolluğa dedik? E, örneğin e, her gün yaptığımız etkinliklerde atık haline gelmiş... Malzemeleri kullanmayı hiç önemsedik. Bir tek beş liralık bir alışveriş yaptık. O da kömür sobasının üstüne koyacağımız ayak içindi evet. her bir sobaya. Onun dışında işte atık haline gelmiş, ömrünü tamamlamış zannettiğimiz şeylere ikinci, üçüncü hayat verebileceğimizi göstermek istedik. Yani kendine yeterlilik biraz da atık üretmeyen biraz değil zaten permakültürde onu amaçlarız atık üretmeyen güçlü sistemler tasarla, tasarlamayı amaçlarız. Atık üretmeyen ne demektir bir sistemin çıktısı ötekinin girdisi olacak şekilde düşünürsek çok fonksiyonluluksa permakültürün ilkelerinden birisi çok tasarımda oldukça kullandığımız ilkedir. E, bu şekilde atık üretmeyen sistemler, güçlü sistemler tasarlamış oluruz. Hı hı. E, dolayısıyla kendi yeterlilik e, tasarımlarımızın içinde olur. Ama sıfırdan tasarım yapmak yerine var olanı güçlendirmek de mümkün. Örneğin ben ekoköy konseptini de kendim de yurt dışında ekoköylerde yaşıyorum. Bizzat içinde bulunuyorum. Kuruculuk aşamasında olduğum hı hı. ekoköyler var. Yeni Zelanda ve Amerika'da. Yani e, o, evet. Yani topluluk olma, evet. ee, ekolojik doyanışma, topluluk oluşturma, Hı -hı. sağlıklı bir topluluk ıı, sürdürme Hı -hı. E, kendine yeterlilik anlamında önemli ama yaşadığımız ortamda kenti olsun, kırsal kesimde olsun komşuyla dayanışma çok önemli. Evet. Bu gittikçe artan, artacak olan e, felaketlerde de eğer komşumuzu tanımıyorsak ayakta kalmamız zor oluyor e, Evet. Örneğin Pasifik'teki yerliler e, en e, kuvvetli fırtınalarda dahi ayakta kalmayı bilirler. Çünkü hem yenilebilecek e, yabani otlardan e, tutun da şifalı bitkilere kadar her şeyi tanırlar. Artı en önemli güçlü tarafları e, birbiriyle iletişimlerinin e, köklü bir temele oturmuş olmasıdır. Kendine yeterliğin... E, en alt e, temelinde hı hı. E, toplumsal e, yapı taşlarının güçlü olması yatıyor ben. Evet, evet. Bir son dört dakikamız kaldı. Ben senden e, Türkiye'deki hareketler ve e, bu ekolojik restorasyon, permakültür hareketi ve e, bir şekilde doğayla ile uyumlu hareketler e, kırsalda ve kentte. E, Sence, sen nasıl görüyorsun? Seattle'dan nasıl yerini, görünüyor? Bu konuda da sen, senin fikrini almak istiyorum. Ben Türkiye için her sene bir heyecanla geliyorum. Hı hı. Bazen öyle örneklerle karşılaşıyorum ki ya da girişim ruhuyla karşılaşıyorum ki çok sevinçle dönüyorum Amerika'ya ya da yaşadığım ülkeye. Yani her gün insanlar bir arayış içinde ve sadece arayış değil adım atıyorlar artık, somut adım atıyorlar. Her yaptığımız kursta bakıyorum bu konsepti verdikten sonra insanlar çok geçmeden hemen somut bir adım atıyorlar. Atan çok somut gruplar çıkıyor. Oldukça umutluyum bu anlamda. İnsanlar artık bilgiyi ve beceriyi rafa kaldırmak için, ben şu e e sertifikayı da aldım demek için yerine yaşamını hakikaten ekolojik temelde değiştirmeye odaklanıyorlar. E en önemlisi de çocuğunu sağlıklı gıdayla yetiştirmek isteyen anne baba. E bu konuda daha e somut adım atmada hızlı o davranıyor. E buna seviniyorum. İnsanların sağlığından yakalayınca bir şeylerin dönüştürülmesi gerektiğini anlatabiliyorsunuz evet evet çok teşekkürler bundan sonrası için insanlar permakültür konusunda ya da bu tür eğitimler alma konusunda neler yapabilirler permakültürturkey.org diye bir adres var permakültür konusunda yani yeryüzü derneğiyle senin ortak çalışmaların var birazcık insanlar bu konuda nasıl bilgi alabilirler bundan bahsedebilir misin Permakültür platformu hı hı. var. Hepimizin beslediği. Tü, e, Marmaris'teki permakültür ensisi var. Yakında e, ben de orada olacağım. 17'sinde e, Orta Doğu ve Akdeniz e, bu, permakültürcüler buluşmasında. Evet. Bu, bu tür buluşmalara sadece Selsika almış olanlar değil, e, ilgili olan herkese açık olmalı. Hatta ücretsiz e, çalışmaları da arttırmalıyız. En azından tanıtım aşamasında e, yani herkes e, bir şeyleri e, parayla alamıyor. E, Türkiye'de tabii ki emek veren insanların e, emeğinin karşılığında ödenmesi lazım ama örneğinden her sene bir gönüllü proje yapma kararı aldım bu Erciş birlikte. Hı hı. Türkiye'de de e, bizim gibi becerili insanlar artıyor. Bu insanlarla mutlaka bu permakültür buluşmasında da bir şeyler tartışacağız. Evet. Yani gittikçe yayılan bir dalga bir var. var. Bu dalgaya işte sadece kentli insan, eğitimli insan değil çiftçiler de gelebilsin. Örneğin bizim son yaptığımız, Yeryüzü Derneği ile yaptığımız sertifika kursunda biri Sinop'tan biri Trakya'dan iki çiftçimiz gelmişti. İlk başta nasıl konuşacaklarını bile bilmeye utanıyorlardı. Ortamda herkes çoğu üniversite mezunu diye hı hı. öyle bir ortam oluşturduk ki birisi arıcılık konusunda 3-4 kuşak bilinçli bir çiftçiydi. Öteki toprağı çok iyi bilen bir çiftçiydi. Onların bilgilerini ön plana çıkaracak şekilde ortam hazırladık. O kadar güvenle döndüler ki e, kurs sonucunda yani o tür insanlara ilme açmak e, lazım. Evet. evet, onlarla kol hı hı. kola, iç içe çalışmanın Ortamlarını hazırlamalıyız. Lazım. Çok teşekkürler Emet katıldığın için. Ağzına sağlık. Ben tekrar anons etmek istiyorum. Cumartesi günü 11 Temmuz'da Kadir Has Üniversitesi'nde İstanbul'da permakültürle ilgili toprak konulu bir konferans var. Katılmak isteyenler bu konferansı Kadir Has Üniversitesi'nde dinleyebilirler, izleyebilirler. Ayrıca biraz önce Emet Değirmenci'nin de bahsettiği gibi 17-21 Temmuz tarihleri arasında da bir permakü Akdeniz permakültür buluşması olacak. Ee, İzmir bayındır Marmoliç köyünde e, buna da isteyenler e, permakültür.org adresinden adresinden e, bilgi alarak e, gidebilirler. Evet programı her zaman olduğu gibi gerçek gıdaya ulaşmak için sizi %100 ekolojik pazarlara davet ederek kapatmak istiyorum. Bugün Bakırköy'de cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde pazar günleri de Kartal'da kuruluyor. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.